Bismillah. 67. sure El-Mülk Mekke'den nazil olmuştur. 30 ayettir. Adının 1. ayetinde geçen El-Mülk kelimesinden almıştır. Ayrıca tebareke Münciye, Mücadele, Mâniye, vaka, adları ile de anılır. Bu sureyi herkese okuyanın pek büyük sevaba nail olacağına ve surin faziletlerine dair hadisler vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Mutlak Kur'anlık elinde olan Allah yüceler yücesidir. Ve onun her şeye gücü yeter. O ki hangisinin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. Hayat anlamsız bir varm Oluş olmadığı gibi ölüm de sonu hiçlik olan bir yok oluş değildir. Aksine hayat bir hayırlı faaliyetler alanı, ölüm ise bu faaliyetlerin karşılığını bulacağımız ebedi varlık sahasına geçişi sağlayan bir dönüm noktasıdır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de belirttiği gibi bir uyarıcıdır. O ki birbiriyle ahektar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uykusuzluk göremezsin.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 Bunları şeytanlara ateş taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladı. Bazı tefsirlere göre burada havada parıldayan bir ateş tanesi gibi hızla ve tek istikamette hareket edip sönen şihatlar kastedilmektedir. Bu konuda Hicr Suresinin 16. 18. ayetlerine ve Safa Suresinin 6 ve 10. ayetlerine bak. Hicr <Gülüyor> Father Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı oltuğu eşitleter. Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak. Her ne zaman oraya bir topluluk atılsa, onun bekçileri onlara size bu azap ile korkutucu bir peygamber gelmemiş miydi?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 Ve aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık Allah'ın rahmetinden uzak olsun. O alevli cehennemin mahkumları. Fakat daha görmeden, Rablerinden, azalından korkanlara gelince, onlar için gerçeklerini hem bağışlanma hem de büyük mükafaaat vardır. Velsin. go içindekini bilmektedir. Hiç yaratan bilmez mi? O en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Yer yüzünü boyun eğdiren odur. Şu anda yerin omuzlarında üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Burada yeni insanların faydalarına hazır ve uygun bir durumda yaratıldığını ifade eden bir temsil mevcuttur. Yeryüzü omuzlarında dolaşılacak bir halde emre amada kılındığına göre artık dünyada insanlara boyun Eğmeyecek hiçbir maddi varlık yok demektir. Bu ayet-i kerimede insanlığı ve özellikle de Müslümanları daima yükselmeye bir teşvik vardır. Gökte olanın sizi yere batırmayacağından emin misiniz? O zaman yer sarsın, sarsın. âlemin ile görevli olan meleklere işaret bulunduğu belirtilmekle beraber asıl fiili yaratan ve cezayı veren Cenab-ı Allah'tır. Her şey onun izni ve emriyle meydana gelmektedir. Yahut gökte olan üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misin? Ant ki onlardan öncekiler de bunu yalan saymışlardı ama benim karşılık olarak verdiğim azap nasıl olmuştu? Üzerinde kanatlarını Aça kapata Kuşları hiç Vermediler Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası Tutmuyor Şüphesiz O Her şeyi vermektedir Ama uh, um. İzlediğiniz için Allah size verdiği rızkı kesiverse size rızık verebilecek olan kimdir? Hayır. Onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar. Şimdi düşünün bakalım. Yüzüstü kapanarak yürüyen mi varılacak yere daha iyi erişir? Yoksa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 Ancak onun huzuruna gelip toplanacaksınız. Doğru sözüyseniz söyleyin. Bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek derler? De ki o bilgi ancak Allah'a mahsustur. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. Halammar Oh, no. karar edenlerin yüzleri kararacak ve kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki Allah beni ve beraberimdekileri sizin istediğiniz üzere yok etse veya öyle olmayıp da bizi esirgese söyleyin bakalım inkarçıları yakıcı azaptan bu.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 Suyunuz şekli verse söyleyin bakalım size kim bir akarsu